Arkadaşlar ortada tamamen bir iktidar mücadelesi vardır. Yani gerçekten şu soruyu sormamız gerekiyor. Mekkeli müşrikler böyle amansız bir savaşa niçin girdi? Günümüzün egemenleri de tevhid güçlendiği zaman, tevhid güçlendiği zaman bunun neticesinde egemenliklerinin, hakimiyetlerinin gideceğini çok iyi biliyorlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu vesselamu ala Rasulillah. Arkadaşlar güncel itikat derslerine usul çalışmasına devam ediyoruz inşallah. Nereden geldik, nereye doğru gidiyoruz? Kısaca bir bilgi vereyim ben. Biz ilk başlarda itikadi hükümleri ikiye ayırdık. Risalet hüccetiyle sabit olanlar bunu bir kenara bıraktık. Risalet hüccetine ihtiyaç hissetmeyenler biz bu silsilede hakimiyet mefhumunu işleyeceğiz dedik. Yani risalet hüccetine ihtiyaç hissetmeyen İtikadi konulardan hakimiyet mefhumunu işleyeceğiz dedik ve dedik ki hükmün Allah'a ait olması, kulun sadece Allah'ın hükmüne boyun eğmesi, ondan gayrısının hükmünü nefyetmesi ve ona karşı gelmesi asla itaat etmemesi fıtratın bir gereğidir. La ilahe illallahın gereğidir. Bir rasul gelse de gelmese de kul bunu bilmekle mükelleftir dedik ve uzun uzun buna dair usulü meselelere nasıl yaklaşmamız gerektiğini izah ettik. Bu arada Tağuk'ta muhakeme ile ilgili 3 ders yaptık. Bu 10. dersimizden dersem 7, 8 ve 9'u Tağuk'ta muhakeme konusuna ayırdık. Çünkü ciddi anlamda bazı kafa karışıklıkları vardı. Daha da ayırabiliriz arkadaşlar yani bana o kadar çok itiraz geliyor ki yazılar geliyor, itiraz geliyor yok, zaruret hali yok, ikrah hali yok, şu hali yok, bu hali. Yani zannedersem manipüle mi ediliyorum ne yapıyorum bunu da anlamış değilim. Yani biz bir usul çalışması yapalım. Meselelerin detaylarına girmeyelim dedik. Ancak meselelerin detaylarına girmeyelim. Sadece burada taakutan muhakeme meselesinde bazı şüphelere cevap verelim dedik ama birçok daha itiraz geldi. Ben bunlara değinmeyeceğim. Biz burada temeli koyduk. Yani hükmü Allah'a taksis etmek e, ibadettir. Hükmü Allah'tan gayrısına taksis etmekte, hükmü kime taksis ettiyseniz ona ibadettir. Bu günümüz demokrasilerinde isterse oy atmak suretiyle olsun, isterse Allah'tan gayrısının hükmüyle hükmeden muhakemelere muhakeme olmak suretiyle olsun hiç fark etmez. Her ikisi de büyük şirktir. Büyük şirkin iki tane engeli vardır. Yani kişi bu şirki işlediği zaman müşrik olmaktan kurtulacağı iki tane engel vardır. Bunlardan bir tanesi ikrah halidir. Günümüzde öyle bir durum yok. İkinci hal ise e, intifaül kas dediğimiz kalben kastedilmeyen bilinçsiz bir şekilde, istem dışı bir şekilde, uyku halinde, sekir halinde e, yapılan amellerdir. Eğer böyle bir durum yoksa sizin... Hükmü Allah'tan gayrısına tahsis etmeniz. Dediğim gibi oyatmak suretiyle veya muhakeme olmak suretiyle büyük şirktir. Bunun Darül Harbi, Darül İslam'ı, umumu, hususu bunlar hiçbir şekilde muteber değildir dedik. Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili iki ders daha yapacağım. Bu 10. ders. 10. dersin içeriğini biraz sonra anlatacağım. 11. derste önümüzdeki hafta o dersi kesinlikle kaçırmayın. Hatta not alarak işleyin. Daha önce anlatmadığım, başka başka hocaların da anlatmadığı bir meseleye değineceğiz. Mekke'de hakimiyet mefhumu diyeceğiz. Yani biz teşri ve hakimiyet dediğimiz zaman genelde Medine. Çünkü orada Yahudiler var, Hristiyanlar var, İslam şeriatı var. Peki Mekke'de Allah'ın helallere haram, haramlara helal yapılmış ve bunun da şirk olduğu beyan edilmiş midir? Evet, bu konuya değineceğiz. Dediğim gibi daha önce anlatmadığım bir konuydu. Önümüzdeki hafta 11. dersi çok güzel e, teşri meselesinin Mekki boyutu diye izah edeceğim. Çok güzel bir şekilde anlamaya çalışın, dinlemeye çalışın inşallah. Peki bu 10. derste ne işleyeceğiz? İki madde işleyeceğim burada. Birincisi şu soruyu soracağım. Nuh Aleyhisselam'dan Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a e kadar kavimlerle, müşrik kavimlerle Risalet önderler arasındaki kavganın sebebi neydi? Ve diyeceğiz ki bu soruya hakimiyet mefhumuyla işte. Yani hakimiyet mefhumu olmasaydı, rasullerin tebliğlerinin ana mihverini hakimiyeti Allah'a taqsit etmek meselesi olmasaydı hiçbir kavga çıkmazdı. Kısaca buna değineceğiz. Bu bir, ikincisi ee, kavramlar eşliğinde hakimiyet nefuhuna bakacağız. Niye buraya bakacağımız da o bölüme geldiğini anlatalım. Şimdi arkadaşlar hepimizin bildiği bir rivayet vardır. Bukhari'de geçer. Keyfe bedel vahyur vahiy vahy, vahy nasıl başladı diye İmam Bukhari hemen daha kitabının girişinde ee, kitabül e, vahiy yani kitab kitabın hemen girişinde kitabul iman değil de vahiy nasıl başladı evet Hemen burada değinir. Yanlış hatırlamıyorum zannedersem. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldikten sonra Hatice validemizle beraber Varaka bin Nefel'in yanına giderler. Durumu anlatırlar. Varaka bin Nefel der ki Senin getirdiğinin bir benzerini getiren hiç kimse yoktur ki ona düşmanlık edilmemiş olsun. Tam Arapçayı Türkçe'ye çevirdim. Tabi böyle bir tercüme çok da uygun değil. Yani senin getirdiğinin bir benzerini kim getirdiyse ona mutlaka düşmanlık edilmiştir. Dikkat edin arkadaşlar. Varaka bin Nefel diyor ki senin getirdiğinin bir benzerini. Resulullah ne getirdi ve onun için düşmanlık yapıldı. Nuh Aleyhisselam bir davette bulundu. Onun için düşmanlık yapıldı. Hud aleyhisselam bir davette bulundu. Ona niçin düşmanlık yapıldı? İşte bunun tek bir cevabı vardır. Hakimiyet meselesidir arkadaşlar. Sadece hakimiyet meselesidir. Yoksa müşrik kavimlerin onların ibadet ettiği ilahlara dua etmek, onlardan yardım dilemek şeklinde ibadet etmemek, Müşrik kavimlerin umrunda bile değildir emin olun. Yani Mekke'de yaşıyorsunuz. Mekke'li Lat, menat uzla putuna ibadet ediyorlar. E, darlığa düştükleri zaman ondan yardım istiyorlar. Cinleri ilahlar olarak belirlemişler. melekleri Allah'ın kızları olarak belirlemişler. Mekke'de birisi çıkıp hayır ben bunlara inanmıyorum. Ben cinlerin Allah'ın e, ortakları olduğuna, meleklerin Allah'ın kızları olduğuna inanmıyorum. Ben sizin ilahlarınıza inanmıyorum dediği zaman... Mekkeli müşrikler hiçbir şekilde ona düşmanlık edin, edin, edinmemişlerdir. Ona düşmanlık etmemişlerdir. Niçin biliyor yani etmemişlerdir? Peki bunun delili nedir? Mekke'de yaşayan hanifler vardır. Haniflerin şiirleri vardır. İbn-i Ebi Salt var mesela. Açın şiirlerini okuyun. Birçok şair vardır. E, hanif şiirleri vardır. Burada Mekkeli müşriklerin putlarına tapmadıklarını, göklerin ve yerin Rabbine taptıklarını apaçık bir şekilde beyan ettikleri halde onlara düşmanlık etmemişlerdir. Bu bir birinci delilimiz. İkinci delilimiz Mekkelilerle Medine'li ehli kitap arasında arkadaşlar çok sıkı ilişkiler vardır ve bir düşmanlık yapmamışlar ve tarih boyunca da Mekkelilerle Medine'liler ehli kitap arasında bir savaş çıkmamıştır. Yani Mekkeliler gidip de Medine'ye e, siz bizim taptığımız ilahlara niye tapmıyorsunuz diye savaşmamışlardır. İşte e, Yahudiler ve Hristiyanlar Kabe'ye geldikleri zaman gerek ticaret vasıtasıyla gerek had sebebiyle Kabe'ye geldikleri zaman Mekke'li müşkler, ey Yahudi İlheer Hristiyanlar siz bizim ilahlarımıza tapmıyorsunuz. Siz bizim ilahlarımızı kabul etmiyorsunuz. Biz sizinle savaşacağız dememişlerdir. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu düşmanlığın sebebi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı bu denli hınca, hınca savaşmalarının sebebi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi ettiği halde Medine'ye gittiği halde niye şunu demediler? Tamam Muhammed'den kurtulduk. Muhammed koydu gitti. Medine'de yaşayacak. Biz de burada yaşayacağız. O yoluna gitsin. Biz hayır bunu dememişler. Bedir'de savaştılar. Uhu da savaştılar. Hendek'te toplanıp geldiler, savaştılar. Ve herkese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde, aynı şekilde Medine'ye hicret eder etmez Mekkelilerin kervanlarını devamlı taciz etti. Kervan yollarını devamlı taciz etti. Arkadaşlar ortada tamamen bir iktidar mücadelesi vardır. Bir taraftan Mekkeli müşrikler kendi hakimiyetlerini koruma derdindedirler. Bir taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iktidarı yani hakimiyeti, yan yönetimi, daha açık bir şekilde unuhiyeti sadece Allah'a vereceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminde iktidar mücadelesi bu cihetten idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaşına bakın arkadaşlar, savaşlarına bakın. Mekke'den Medine'ye gittiği zaman sanki devrik bir, lider, sürgün bir lider konumuna düşürmüş gibi hep böyle hareket etmiştir kendini. Savaşlarına bakın mesela. Sancak kimdedir hocam? Musa bin Umer'dedir. Hangi kabile? Abdüddaroğullar. Niçin? Çünkü Mekke'de Mekke'de e, hiyerarşik sistemde sancaklarlığı yapan Abdüddaroğullardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, hayır hakimiyet ve değil. Hakimiyet ve otoritesi artık Kabe'nin artık Kureyş'in artık Mekke'nin hakimiyet ve otoritesi bizim olacak. Yani Allah'ın olacak. Oranın lideri, oranın önderi, oranın yöneticileri Allah'ın adına biz olacağız dercesine sancağı Musa bin Ümeyre vermiştir. Mesela dış ilişkilerde, dış kavimlerle görüşmelerde Ömer radiyallahu göndermiştir. Niçin? Çünkü Ömer radiyallahu Ömer radiyallahu kavmi Mekke'deyken de Adioğulları değil mi? Adioğulları Mekke'deyken de dış ilişkilerden yetkiliydi. Yani ortada tamamen bir iktidar mücadelesi vardı. İktidarın bir tarafında, bu mücadelenin bir tarafında Mekkeli müşkler vardı o iktidarı o yönetimi kesinlikle bırakmak istemiyorlar. Eğer o yönetim ellerinden giderse yönetimden elde ettikleri menfaatleri Artık ellerinden kaçıracaklar. Bir taraftan ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir iktidar mücadelesi vardı. Bu mücadelede hakimiyeti sadece ama sadece Allah'a taksis etmek idi. Diğer kavimlerle peygamberlerin arasındaki savaşa baktığımızda da bunu net olarak görürüz arkadaşlar. Diyorlar ki sizi süreceğiz diyorlar. Niçin? Üç beş kişi çıktı. Yani hangi kavim? Hangi kavim? 3-5 kişi çıkıyor, 3-5 kişi biz sizin ilahlarınıza ibadet etmeyeceğiz diyor. Tamam. Sadece bundan dolayı hangi kavim tutup da müthiş bir düşmanlık yapsın? İbrahim Aleyhisselam'ın babası oğlunu taşlamakla tehdit ediyor. Kavimler peygamberlerini yurtlarından çıkarmakla, işkence etmekle tehdit ediyorlar. Amaç sadece ama sadece dediğimiz gibi iktidar mücadelesidir. Arkadaşlar bu anlattığımı genişletebiliriz. Siyer kitaplarına bakın. Kur'an'ı tek tek okuyun. Dediğim gibi ben bir usul vermeye çalışıyorum. Yoksa sadece bu anlattıklarımı delillendirme mahiyetinde en az üç ders yapabilirim. Ancak biraz tefekkür etmeniz, biraz meselenin üzerinde tedbir etmeniz gerekiyor. Yani gerçekten şu soruyu sormamız gerekiyor. Mekkeli müşrikler böyle amansız bir savaşa niçin girdi? Sadece onların tapındığı. Aslında putları onların katında çok değerli falan değillerdi. Helvadan put yapıyorlar. Canları sıkılınca yiyorlardı. Hepsi bu yani. Elwordan put yapıyorlar. Canları sıkıldı mı da yiyorlardı. Yani Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 yıl boyunca putlara ibadet etmemişti. 40 yıl boyunca gelip de yavsem bizim putlarımıza niye ibadet etmiyorsun demediler. Tabii ki tüm sebep iktidar mücadelesi değildir ama savaşın tüm sebebi iktidar mücadelesi değildir ama savaşın büyük bir büyük bir sebebi bu aradaki mücadelenin en büyük sebebi işte bu iktidar mücadelesi. Yani hakimiyet mefhumu, yani birinci dersten itibaren anlatmaya çalıştığımız esaslardır. Siz günümüzün mürciyelerine veya cehmi tayfasına bakmayın. İşte hakimiyet meselesi önemli bir mesele değil. Hayır, La İlahe İllallah kendisidir. Bir Arap bedevisi La İlahe İllallah kelimesini duyunca, bir Arap bedevisi la ilahe illallah kelimesini duyunca vallahi bütün otorite buna karşı çıkacak demiş. Çünkü o bedevi anlamıştır. La ilahe illallah hakimiyeti hakim güçlerin elinden alıp sadece ama sadece Allah'a verme vermenin bir adıdır ve hakeze arkadaşlar bugün de mesela aynen böyledir bugün tevhid ehlinden bir çoğu cezaevinde hocalar cezaevinde bugün tevhid ehlinin bir çoğu zindanda bugün tevhid ehli olup da zindana girip çıkmayan hemen hemen neredeyse bir tane müslüman kalmamıştır sebep nedir bakın bu tevhid ehli elinden bir zarar mı var hayır dilinden bir zarar mı var hayır milletin malına mı çıkmış hayır milletin ırzına mı bakıyor hayır Hiçbir şey yok yani hiçbir zararı olmayan insanlar zindanlarda dolu. Niçin? Niçin? Çünkü günümüzün egemenleri de tevhid güçlendiği zaman, tevhid güçlendiği zaman bunun neticesinde egemenliklerinin, hakimiyetlerinin gideceğini çok iyi biliyorlar. Birinci konumuz bu arkadaşlar. İkinci konumuz ise şimdi biz dedik ki eğer Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. La ilahe illallah hakimiyeti sadece Allah'a vermenin ismidir. Resul'a niçin gönderildi? La ilahe illallah beyan etmek için. Kur'an-ı Kerim La ilahe illallah beyanıdır. Başlarda bunu söylemiş değil mi? Şimdi arkadaşlar bütün kavramları yani tevhide taalluk eden bütün kavramları ele alın. Hepsi hakimiyete çıkar. Hepsi hakimiyete çıkar. İşte bununla ilgili ayet örnekleri okuyacağım ben. Siz ne yapacaksınız? Bu ayetleri genişletebilirsiniz. Yani ben bütün ayetleri burada getirmeyeceğim. Siz ne yapabilirsiniz? Bunları genişletebilirsiniz. Veya bu ayetlerin işte bana soruyorsunuz Hocam ders olarak ne çalışalım Bu ayetlerin tefsirlerine bakar Tefsirlerinden bu ayetlerin Alimler ne demiş çıkartabilirsiniz Bakın böyle bir çalışma yapabilirsiniz Şimdi arkadaşlar bakın şirk kavramına bakın Hakimiyet mefhumuyla ilişkisidir İman kavramına bakın Hakimiyet mefhumuyla ilişkilidir Nifak kavramına bakın Hakimiyet mefhumuyla ilişkilidir. İlah-Rab kavramlarına bakın. Hakimiyet mefhumuyla ilişkilidir. Din kavramına bakın. Hakimiyet mefhumuyla ilişkilidir. Cahiliye kavramına bakın. Hakimiyet mefhumuyla ilişkilidir. Yani, yani Kur'an'ın en önemli, en has, yani bilinmezse olmazsa olmaz kavramlarının tamamı Mutlak surete hakimiyete çıkar. İşte bununla ilgili ayetleri okuyalım. Mesela Enam suresi 121. Diyorlar ki hocam ayet numarası vermiyorum. Biz bulamıyoruz. Arkadaşlar yazın bulun yani. Beni de o kadar uğraştırmayın. Hocam işte bir ayet söylediniz nerede? Google'a yazın bulun yani. Her şeyi buluyorsunuz. Onu da oradan bulun inşallah. Neyse ben bugün biraz daha dersime iyi çalıştım. Sure numaralarını vereceğim. Enam suresi 121. Bakın arkadaşlar. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَ رَسْمُ <gülüyor> اللّٰهُ Allah'ın ismi. Üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeyleri yemeyin. Burası değil bizim konumuz. وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ Muhakkak ki o fısıktır. وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ Şeytanlar liyucadilukum. Sizinle mücadele etsinler diye velilerine ne yaparlar? وحده Dikkat. "Oyin itaat ettirmoğum" Eyyu'l şeytanlara itaat ederseniz innekum le müşrikun. Siz müşrik olursunuz. Bakın Allah Subhanahu ve Teala itaatin bir kısmını şirk olarak saydı. Yani bu ayette bu ayette ortada bir itaat var. Bir boyun eğme var. Bir kabullenme var. Bir tabiiyet var ve Allah Subhanahu ve Teala bu itaate bu tabiyiyete şirk ismini verdi. Ve ayet öyle iki üstüne tekit geldi ki o inne şeyatan leyuhunu ila ulaya ila neydi? Ve taatumu eğer onlara itaat ederseniz innekun lemüşrikun. Hem inne ile tekit edildi. Hem de lam ile teklildi kesinlikle ama kesinlikle siz müşrik olursunuz. Bakın arkadaşlar o kadar sarih bir ayet ki mürciyelere bunu sorun. Burada bahsedilen nedir de. Kim ne zaman neye itaat ederse müşrik olur. Kim ne zaman neye itaat ederse Allah subhanehu ve teala hakimiyet mefhumunu direkt şirk ile isimlendirdi. Bakınız arkadaşlar bu çok meşhur bir e, sebebin üzüldür. Allah, e, Mekkeli müşrikler diyorlar ki Muhammed ne dediğini bilmiyor kendi kestiğini helal diyor Allah'ın kestiğini Allah'ın öldürdüğünü yani kendi kendisini ölen hastalıktan ölen veya bir kaza sonucu ölene Allah'ın öldürdü diyorlar hatta Allah'ın altın kalıcıyla öldürdü falan yani Allah'ın öldürdüğüne haram kendi kestiğine helal bu düşünceyi şeytanlar vahyetmiş. İbn Keser diyor ki eğer o etten yerseniz yani onlar helale haram yaptı, haramda helal yaptı. Siz onlara bu konuda itaat ederseniz helal ve haram koyma konusunda yani hakimiyet meselesinde siz onlara itaat ederseniz innakum le müşrikun. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hakimiyet mefhumunun şirk kavramıyla ilişkisi. Yine hakimiyet mefhumunun şirk kavramıyla ilişkisi Kef suresi 26. Ve la fi hukmihi ahada. O hükmünde hiç kimseyi ortaklanamaz. Arkadaşlar ilk derslerde şöyle bir cümle kullanmıştım. Hatta arkadaşlar bizim teknik ekip o cümleyi fragmana da koymuştu. Oyatmak şirktir diye Kur'an-ı Kerim'de bir ayet yok demiştim. Evet. Oyatmak şirktir diye Kur'an-ı Kerim'de bir ayet olmaz. Yani Kur'an-ı Kerim tek tek tek tek tek tek şirk çeşitlerini ele alıp kim bunu yaparsa şirktir. Kim böyle yaparsa müşrik olur. Kim şöyle yaparsa şirke işlemiştir. Bunu demez. Şirkin tarifi bellidir. Uluhiyette Rububiyette veya esmada, isim ve sıfatta sadece Allah'a ait olanı, sadece Allah'a ait olanı Allah'tan alıp da Allah'tan hayırsına verdiğiniz zaman siz Allah'a şirk koşmuş olursunuz. Allah Subhane ve Teala yaratandır. Yaratmak halk onun rububiyet vasıflarından bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyde kim birisi dese ki ben de... Yani Allah subhanahu wa ta'la yaratıyor. Evet güzel bir yaratıcı ama ben de onun gibi olmasa da bazı şeyleri yaratabilirim. Kedi yaratabilirim. Bunu diyen müşriktir değil mi? Bunun bunu diyenin müşrik olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de bir tane ayet bulamazsınız arkadaşlar. Bunu diyen yani. ya da ben de karpuzdan işte... E ee, ölüden diri çıkartırım, diriden ölüyü çıkartırım. Yağmurları ben de yağdırabilirim diye müşrik olur. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayet bulamazsınız. Bakınız arkadaşlar. "Vela fi hukmihi ahada ve la yuzhiru ala ahada." ayet aynı. Şimdi ben size bir soru sorayım. Birisi dese ki: "Allah gaybı bilir, görünmeyeni bilir. Ben buna iman ediyorum ama zaman zaman benim babam da biliyor." dese. Benim babam da yarın ne olacağını, kimin ne doğuracağını Yağmur'un yağıp yağmayacağını, kimin nerede öleceğini bazen biliyor desek. Buna büyük şirk dersiniz değil mi? Bunun büyük şirk olduğuna dair hiçbir ayet getiremezsiniz. Getireceğiniz ayetlerin tamamı kaybı Allah bilir. Allah'tan başkası kaybı bilmez. İki manada. Başka hiçbir ayet getiremez kimse. Açın Kur'an'ı baştan sona kayıpla ilgili ayetlere bakın. Getireceğiniz kaybı sadece Allah'a has kalan ayetler vardır. Bir de kaybı Allah'tan gayrısından nef ayetler vardır. Anlaşılmadı. Bak burayı tekrar ediyorum arkadaşlar. Şimdi birisi dese ki bu arada saatime bakayım uzamasın der. Birisi dese ki birisi benim babam ayda yılda yılda şey ayda üç kere kaybı biliyor dese bu kişi müşrik olur değil mi? Ayet getirin. Bunun müşrik olacağını der, ayet getiremezsiniz. Getireceğiniz Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin tamamı şundan ibarettir. Kayıp bilgisini Allah'a taksit eder. Kaybı sadece o bilir. Ya da Başkasının bilmeyeceğini söyler. İşte o gaybı hiç kimseye mutlalik kılmaz. Ancak razı oldukları müstesna ondan başkası bilmez. Ama bu fiilin şirk olduğunu bunu yapan da müşrik olduğunu söylemez. İşte aynı şekilde arkadaşlar. Allah Subhane ve teala hakimiyeti kendi nefsine taksis etmiş. Gayrısından ise nefyetmiştir. Kim hakimiyeti Allah'tan gayrısına verirse yani günümüz demokrasilerinde o yatarsa veya Muhakemeye gitmek suretiyle hükmü ona taks ederse o da müşrik olur. Bakın ayetlerin ikisinde sigası aynı. وَلَا يُذْهِرُ ala غَيْبِهِ اَحَدَ O gaybını kimseye vermez. وَلَا يُشْرِكُ fi حُكْمِهِ اَحَدَ O hükmünde hiç kimseyi ortak tanımaz. O halde arkadaşlar muhaliflerimize şunu soracağız. Hakimiyet Allah'ın ruhiyet özelliklerinin birisi midir değil midir? Hakimiyet Allah'ın rububiyet vasıflarından birisi midir değil midir? Hakimiyet Allah'ın isim ve sıfatlarından birisi midir değil midir? Hayır derlerse lekum dinikum veliyedin diyeceğiz. Evet derlerse soracağız bu yetkiyi Allah'tan gayrısına veren ne olur? Allah'tan gayrısına veren ne olur? E müşrik olur. Ya inanmadan veriyor. Peki kişi inanmadan gayb yetkisini babasına verse ne olur? Ben inanmıyorum ama babam yapar dese ne olur? O da müşrik olur. Öyle değil mi? Evet. Bu ayette şirk kavramıyla şirk kavramıyla arkadaşlar hakimiyet mefhumun ilişkisini ortaya koyuyor. Mesela bambaşka bir ayet daha önümüzdeki hafta bu ayet üzerine duracağım. Emrhum <Sessizlik> şureka yoksa onların ortakları mı var? Allah Teala bu ayette Şura suresi 21. Bu ayette birilerine şureka ortaklar Allah'ın ortakları. Yani onlar Allah'ı bırakmışlar, ortaklar edinmişler. Peki ne yaparak ortaklar edinmişler? Bu ortakların vasfına sıfat geliyor. Şera'u lehum. Onlara teşride bulunan. Allah subhanehu o kadar açık bir ayettir ki o kadar günümüz demokrasilerinde, parlamentoda, yasa koyucuların müşrik olduğuna dair Allah'a eş koşulan ortaklar olduğuna dair o kadar net ayettir ki Allah subhanahu teala şere'u teşride bulunanları ortaklar kabul etmiştir. İşte arkadaşlar bu üç ayet bu üç ayet şirk kavramı ve hakimiyet mefhumu ilişkisidir. Şimdi bir başka konu ibadet kavramı mesela. İbadet kavramıyla hakimiyet mefhumu ilişkilendirelim. Ee, Müminun suresi 47. 47. Fekalü eno'menü le beşrayn biz misline, bizim gibi iki beşere mi iman edeceğiz kim diyor firavun hanedanını toplamış tartışıyorlar arzda bir fesat çıkmış kendi bölgelerinde tartışıyorlar diyor ki biz bizim gibi iki kişiye yani Haruna ve Musa'ya mı iman edeceğiz ve ve kavmuhuma onların kavmi bize ibadet ediyor İsrailoğulları bize ibadet ediyor bakın ibadet diyor. Açın Taberi'ye, açın Razi'ye, açın başka başka tefsirlere. İsrail oğullarının ibadeti ona boyun eğmeleridir diyor. İsrail oğullarının Firavuna ibadeti ona itaat etmeleri, ona boyun eğmeleri, hakimiyetini kabul edip ona ittiba etmeleriydi diyorlar. Bakın ibadet kavramıyla hakimiyet mefhumun ilişkisi. Mesela Tevbe suresi 31. ayet. İttakazu ahbaruhum ve ruhbanum erbabe min dunillahi vel mesih ibn meryem onlar hamlarını, e, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i ne yaptılar? E, rabler edindiler. Ve ma umiru illa İlaha umiru illa li ya'budu ilahan vahida. Halbuki onlar tek bir ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Ayetin sebebini biliyoruz. Yahudu ve Hristiyanlar liderlerine itaat ettiler. Allah Subhanahu ve Teala bu itaat etmeyi onlar rab edinmek olarak simlendirdi ki bu ayet aynı zamanda hakimiyet ve rububiyetin ilişkisiyle ilgilidir. Birazını okuyacağım. Aynı zamanda hakimiyet ve ibadetinde ilişkisidir. Diyor ki Allah Subhanahu ve teala. Halbuki onlara sadece Allah'a ibadet etmelere emrolunmuştu. Ha, onlar Allah'a ibadeti bıraktılar. Ha, hav ve raiplerini Rab edinerek onlara ibadet ettiler. Onlara ne yaptılar? İbadet ettiler. Peki nasıl ibadet ettiler? Helal ve haram konusunda itaat ederek. Yahudilerin bir günden bir güne. Hakamlarının ve rahiplerinin, Hristiyanların, haham ve rahiplerinin önünde secde ettikleri, onlardan istedikleri, onlardan istimdatta bulundukları, onlara kurban kestikleri, onlara namaz kıldıkları bu surette ibadet hiçbir şekilde görülmemiştir. İşte arkadaşlar bu iki ayette ibadet kavramı İbadet kavramı ve hakimiyet mefhumu ilişkisine dair örneklerdir. Mesela ma ta'budun min dunih illa asmaen samaytumuhu entum abakum ma anzalallahu biha min sultan inil hukm illa lillah emra alla ta'budu illa iya Hüküm ancak olundur. O sadece kendisine ibadet etmenizi emreder. Ne yaptı? Hakimiyetle ibadeti bakın nasıl birleştirdi. Hüküm sadece onundur. O ee, sadece kendisine ibadet etmenizi emretti. İşte bu ayette hakimiyet mefhumi ile ibadet kavramının ilişkisine dair oldukça önemli ayetlerden bir tanesidir. Mesela arkadaşlar bakalım. iman kavramı ve hakimiyet mefhumu felâ Rabbike, la yü'minûne iman etmiş olmazlar. Ne zamana kadar? Ey Muhammed. Hakimiyeti Nisa 65 ayet. Ey Muhammed hakimiyeti hükmü sana verinceye kadar yani burada mecazidir. Burada mecazidir. Hakimiyeti sana vermek yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meman tekunil hawa in huwa illa vahyun. Yu Onlar hükmü ve otoriteyi senin vasıtanla Allah'a verinceye kadar ne ne yapmazlar? İman etmiş olmazlar. Allah Subhanahu ve sellem, imanı neye bağladı? Hükmü Allah'a vermeye bağladı. Ya yullezine amenu atiullaha ve atiur rasule ve ulul emr minkum. Nisa suresi 9. Fe entenaza'tu fi şeyin eğer bir konuda ihtilaf ettiniz aranızda bir mesele çıktı farudduhu ila ve Rasul. Onu Allah'a ve Resul'e götürün. İn kuntum minuna billah vel yeumil Bak iman ediyorsanız götür. İman ediyorsanız imanla ihtilaf anında Allah ve Rasul hükmüne gitmeyi birleştirdi. Demek ki iman eşittir hakimiyeti Allah'a tahsis etmektir. Küfür eşittir küfür eşittir hakimiyeti Allah'a değil Allah'tan karşısına taksit etmektir. Mesela nifak kavramıyla hakimiyet mefhumunu ilişkilendirelim arkadaşlar. Nisa suresi 61. Ve izâ ve anke Onlara gelin. Allah ve Rasulünün hükmüne gelin dendiği zaman münafıkların bundan yüz çevirdiklerini görürsün. Allah subhanehu ve teala münafıkları burada neyle vasıflandırdı? Allah'ın hakimiyetine boyun eğen değil, Allah'ın Resulü vasıtasıyla getirdiği kitabın hakimiyetine boyun eğen değil, Allah'ın ve Rasulünün hükmünün dışında hükme boyun eğenler olarak Allah subhanehu ve teala münafıkları vasıflandırdı. hakimiyet subhanehu ile, nifak ve münafıklık kavramının ilişkisi. Mesela Rab ve ilah kavramları bu çok salihdir arkadaşlar. Firavun diyor ki e, Kasas suresi 38. Ve kale firavun. dedi ki: "Ey ayuhel mela'u ey liderler. Ma ilimtu lekum min ilahin benden başka sizin için bir ilah ben kabul etmiyorum." Benden başka bir ilah da bilmiyorum. Ne demek istedi Firavun? Bana secde edin mi demek istedi? Hayır. Hatta de Firavun'un dehri yani layık olduğu söylenir. Ee, şunu mu dedi? Bana namaz kılın mı dedi? Ben sizin ilahınızım. Siz göklerin ve yerin sahibi olarak beni biliyorsunuz. Bunu mu dedi? Ben sizin Rabbinizim. Enne Rabbukum ila ilâ derken Nazihat Suresi 20. 224 arasında 2-24 arasında Ben sizin en yüce Rabbinizim derken sizi ben yarattım Gökyüzünü ben yarattım Yeryüzünü ben yarattım. Hayır bunları demedi Bunları demedi. Bunları deseydi Zaten insanlar gülerdi. Yani sen de Yani babanı biliyoruz. Anneni Biliyoruz. Sen de bizim gibi doğdun. Sen de bizim Gibi bir insansın derlerdi. Ama Firavun'un rububiyet ve uluhiyet iddiası açın tefsirlere. Cessese Bakın. Alusi'ye bakın. Razi'ye bakın. Elmalı'ya bakın tamamen hakimiyet iddiasıdır. Yani benim hükmümü bozacak bir merci yoktur. Hakimiyet sadece bana aittir. Bundan dolayı bensin ilahınızım, bensin rabbinizim. Bakın hakimiyet mefhumu ile rububiyetin ve uluiyetin ilişkisini görüyorsunuz değil mi? Mesela arkadaşlar, kulle <gülüyor> kitap çok net bir ayet bu. kitap ta'ala sevain ne ve kul. Sizin aramızda ee, ortak bir kelimeye gelelim. Ey, ehli Kitap, alimler 64. Ela nabude Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim, ibadet. Vela nüşrke şeya ve Allah'a hiçbir şey ortak koşmayalım. Peki bu nasıl olacak? Vela ayet, ittaz mı, hocam? Biz Allah'ı bırakıp da Allah'ı bırakıp da Birbirimizi Rab edinmeyelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehli kitaba diyor ki Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab edinmeyelim Ne demek bu sizce? Ne olabilir? Bunun manası Gelin bu ayeti tefekkür edelim Bunun manası ne olabilir? Resulullah şunu mu dedi? Allah'ı bırakıp birbirimize secde etmeyelim Bunu mu dedi? Hayır Resulullah şunu mu dedi? Allah'ı bırakıp birbirimize kurban kesmeyelim Hayır Zaten ehli kitabın böyle bir vasıfı yok Resulullah'da Birbirimizi Rab edinmeyelim Açın kurtuluğuna bakın ben hatırladıklarını söylüyorum. Açın Seyyid Kutuf'a bakın. Açın Tevhümünün Kur'an'a veya diğer tefsirlere bakın. Birbirimize Rab edilmeyelim demek. Birbirimize hakimiyet yetkisi vermeyelim. Birbirimize otorite yetkisi vermeyelim. Birbirimize hakimiyeti taksiz etmeyelim demektir. Mesela arkadaşlar. Ela lehul halku vel emr. Ela lehul halk. Halk rububiyet. Vel emr. Bak rububiyetle şeyi... E, Emir yönetmek rububiyetle idare yönetmeyi nasıl birleştirdi? Bir başka ayet arkadaşlar. Cahiliye kavramıyla hakimiyet mefhumu efe hükmel cahiliyet yebğûn yoksa onlar cahiliyenin hükmünü mü arzu ediyorlar? Yoksa onlar bu okuduğum ayet bundan önceki Alimran 64'tü arkadaşlar Ey Ehli Kitap diye başlayan ayet bu da El lehul halgu vel emr Araf 54'tü. Cahili hükmünü mü isteyelim? E Mâide suresi 50. ayet. da buraya not almamışım ben. Efa hükmel cahiliyetiye buun. Onlar cahilin hükmünü mi istiyorlar? Ve men ahsun minallahi kavmi yuqinun. etmiş bir kavim için Allah'tan daha iyi hakemi vardır. Bakın ya cahiliye vardır ya da İslam vardır. İslam hükmü Allah'a tahsis etmektir. Cahiliye ise hükmü Allah'tan alıp beşere tahsis etmekten başka bir şey değildir. Arkadaşlar ayetleri uzatabiliriz. Sizin yapmanız gereken Kur'an'ı açacaksınız. Kur'an'ı açacaksınız. Ben sadece bu derse hazırlanmadan 5-10 dakika önce zihnimdeki ayetleri buraya çıkardım, getirdim. Sizin yapmanız gereken Kur'an'ı açacaksınız. Hakimiyet mefhumu ile unuhiyetin ilişkisi. Önce baştan sona okuyacaksınız. Daha sonra ikinci. Hakimiyet mefhumu rububiyet. Vallahi şunu göreceksiniz. Kur'an her sayfasında mesela e, din kavramı. Dinul, e, yevmid, yev, din elhamdulillah Rabb alaamin al-Rahman rahim maliki yomid yom malike din gününün sahibi malike yomid din din gününün sahibi ne demek din din ceza hesap veren deyan mesela mahkemedeki katiller dayan denir tamam mı e, hükmeden hükmedendir Allah سبحانه تعالى hesap gününde insandan arasında hükmedecektir. Bundan dolayı o güne din günü denmiştik. Bakın bu da din ile neyin e, ilişkisi? Hakimiyet mefhumun ilişkisi. Velhasıl kelam arkadaşlar Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar hakimiyet mefhumunu izah ediyor. Bundan dolayı benim size başından sonuna kadar anlatmaya çalıştığım Hakimiyet mefhumu işte maide 44 şöyle yok işte Yusuf Sadece bir veya birkaç ayetle ispat etmeye çalışmayın Hakimiyet mefhumu konusunda özellikle günümüzün mürcieleriyle Günümüzün cehmiyeleriyle tartışacaksanız konuşacaksanız onlarla bu mevzuyu, Onlara bu mevzuyu anlatacaksanız ya da insanlara bu mevzuyu anlatacaksanız Bu ayetleri çıkartın, bu ayetleri bilin Muhatabınızın eline Kur'an'ı verin Aç şu ayet oku ne demek istiyor? Aç bu ayetin ne demek istiyor? Vallahi bütün ayetler sarih, apaçık bir şekilde hükmün Allah'a ait olduğunu, hükmü Allah'a has kılmanın ibadet olduğunu, bir kimsenin Allah'a ilah edilmesi, Allah'a Rab edilmesi için hükmü Allah'a taksi etmesi gerektiğini, kim bundan yüz çevirse onun müşrik olduğunu bütün ayetler, göstermektedir. Evet. Fazla uzun tutmamaya çalıştım arkadaşlar. İnşallah anlaşılmıştır. Bunları not alarak dinlerseniz güzel olur diyoruz. Peki ve ahiru davana elhamdülillah rabbil alamin.